Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programını 2023'ün Adalet ve Hukuk Güvenliği getirmesi Dileğiyle açıyor. Bugün hukuk güvenliği programında ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. E, ne tuhaf ömrümün sonuna kadar kelimelerle yaşamam. Ağaçtan çok ağaç sözünü, denizden çok deniz sözünü sevmem. Halbuki bir sabah erken uyanınca balkona çıkmak da ne güzel diyor Sabahattin Kudret Aksal. E, Evet arkadaşlar bu bugün konuşacağım şeyleri ben de bilmiyorum da. Bayrağı abi belki şey hatırlatmak lazım dinleyicilerimiz için. E, hukuk güvenliği programı yanlış e, bir şey olmasın. Çünkü herhalde pek alışık oldukları şey değil şiirle şey karşılanmak. E yani zaten e, laflarımız e, programa mütedair ama aynı zamanda hayatın içinden de geliyor yoksa Bizim hukuk güvenliği diye feryat etmemizin sebebi ne siyaset yapmak, ne iktidarı eleştirmek için. Bizim hukuk, adalet feryadımız nefes almak için olduğu için. Bunun içinde şiirde var, şarkıda var, müzikte var. Yani bu lafı da hakikaten Hayyam'dan esinlenerek söyledim. Yani bizim hukuk güvenliği diye feryat etmemizin sebebi ne siyaset yapmak, ne de iktidarla cebelleşmek. Bunun için değil. Bizim hukuk adalet feryadımız nefes almak için şiir söylemekte buna dahil, müzik dinlemekte buna dahil, sohbet etmekte buna dahil. E, o zaman belki ben de arada hemen bir şey sorup hemen aynılarından önce bir rol çalıp e, balsız şiirle girdiniz. Burada biz dediğinizinde e, aslında şey gibi bana şeyi hatırlatır. E, Edip can severin e, yer çekimde kalan e, neden hani hatırlatır bu biz? E, Savunmanlar, avukatlar özellikle bu cephede adalet diyenler aslında adalet demekten daha çok adaletsizliğe karşı mücadele e, etmeye çalışan o biz denen aslında e, karanfile elden ele uzatan kişiler gibi gelir baktım. Hatırlarsınız o e, mısraları e, nasıldı? Sen karanfile eğimlisin alıp sana veriyorum işte sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel. O başkası yok mu? O da yanındakine veriyor derken karanfil elden ele. E, zannedersem bu adalet size karşı mücadele e, her daim devam edecek ve o karanfiller işte sizler bizden büyük, daha önce Halit Çelenkler, Orhan Apaydınlar, daha ismini sayacağız Gülçin Çaylıgiller, o kadar çok çabuk insan var ki e, zannedersem bundan sonra da o yine elden ele gidecek gibi de gözüküyor. Bilmiyorum aynı oranım ne der. E, Zannedersem e, Aynur Hanım'ın internetinde bir problem var. E, Bahri abi ben burada pası sana atacağım hemen. E, soruyu söylüyorum. Ne der acaba Bahri abi? Aslında tam da e, burada belki e, Mevlana'nın adalet tasarımı ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden felsefe bölümünden e, bir e, e, alıntı e, aktarayım size o zaman e, şimdi onu da söyleyeceğim e, kime ait olduğunu o diyor ki Mevlana'nın adalet tasarımı evrensel ve bütüncül bir yapı arz eder Mevlana'da adalet öğrenilen veya öğretilen bir kavram ve bir bilgi olmaktan çok bir histir diyor bu her anlamda her insanda ortak olarak bulunan bir duygudur. Böylece adalet nesnel, ortak ve kıyaslanabilir bir yapı kazanır. Bu yönüyle adalet hem ilahi bir kaynağa sahiptir hem de denetlenmeye muhtaçtır. Herkesteki ortak bir duygu denilince bunun nasıl denetleneceği konusunu ben çok anlamadım ama şurası güzel. Her şey zıddıyla anlaşılır ilkesi bağlamında. Nasıl ki iyi kötüyle, güzel çirkinle anlaşılırsa, adalet de zulümle anlaşılır. Adalet şeyin ait olduğu yere konması ise, zulüm şeyi ait olduğundan farklı bir yere koymak veya ait olmadığı yerde kalmaya zorlamaktır. Şimdi burada hakikaten bizim hukuk güvenliği programında ısrarla. Ee, e, devam etmemiz ve e, sözgelimi adalet nöbetlerini ısrarla sürdürmemiz, e, Mevlana'nın bu e, adalet anlayışını betimleyen e, Koçman Üniversitesi'nden Murat Erten'in e, açıklamasıyla yerli yerine oturuyor. Eğer hakikaten Bizim anladığımız anlamda, bizim istediğimiz anlamda tabii ki bu bizim anladığımız veya bizim istediğimiz anlam şahsımıza ait bir anlam değil. Evrensel değerler çerçevesinde bir anlam. Ee, bir adalet olsaydı ve hukuk güvenliği olsaydı biz ısrarla hukuk güvenliği programı, adalet nübeti demeyecektik. Bu bakımdan bizim bunda ısrarımız aslında adalet ihtiyacı ve adaletin eksikliği ihtiyacı bizim bunda ısrarımız aslında hukuk güvenliği ihtiyacımız ve hukuk güvenliğini yeterli bulmamız bulmamamızdan kaynaklanıyor ki buna ilişkin siyasi iktidarın bazı taahhütleri var ve bu taahhütlerle ilgili söylediklerine de bakarak bir e, e, yani talepte bulunuyoruz. O bakımdan senin Biraz evvel e, aktardığın e, paragraflar veya açıklamalar e, hakikaten bu Mevlana'nın adalet tasarımıyla ilgili evrensel çerçeveyi de e, doğrular nitelikte. Ee, bana hep şey geliyor Bahar abi, e, adalet kavramının e, tanımında ortaklaşmak e, bazen e, çok daha zor olabilir belki ama Adaletsizliğe karşı mücadelede ortaklaşmak belki onun bir adım öncesiyle daha kolay tabii tırnak içerisinde ortaklaşmak açısından kuruluyor. Eğer bir noktada bir adaletsizliği gördüğümüzde onun öncesinde bu hangi etnik kimlikten, bu hangi dinden, hangi milletten, hangi milliyetten gibi soruların kendisinden kurtulabildiğinizde aslında bir adalet kavramına bir adım daha yaklaşmış olabiliyoruz. İşte onun için adalet kavramının dillendirilmesinin hemen öncesinde ya bu bir adaletsizliktir. Yani bir kişi bir sözü, bir cümlesini nedeniyle kişinin alınıp tutuklanması adaletsizliktir. Kişi... Ee, ölümün eşiğine gelmesine rağmen kapalı bir yerde tutulması adaletsizliktir. Bir insanın 3 e, sene, 4 sene, 5 sene boyunca ne suçlandığını bilmeden cezaevlerinde tutuklanması adaletsizliktir. Gencecik bir çocuğun e, herhangi bir şekilde bir kolluk kuvvetinin e, darp etmesiyle, e, bir gaz fişeğiyle sokak ortasında öldürülmesi adaletsizliktir. Dendiğinde bunda ortaklaştığımızda, burada amaları ortadan kaldırdığımızda belki adalet kavramını e, daha sağlıklı konuşabilme fırsatımız olacak. E, onun için e, bana e, bazen hani tabii adalet nöbetlerinin dışında, adaletsizliğe karşı mücadele edilmenin e, nöbetlerini e, bir taraftan da başlatmak gerekiyor çünkü... Biz her ay yaptığımız programda, hukuk güvenliğinde siz Aynur Hanım'la her hafta yaptığınız programda aslında bazen dinleyicilerimize kara kalem çalışması gibi gelebilir. Ama gerçekten adliye, koridorları ve hukuk dünyası uzunca bir süredir bir kara kalem çalışmasının olduğu adaletsizliklerle karşı karşıya olduğumuz alanlara dönüştü. Onun için belki burada adaletsizlik kavramının senin ilk başındaki bu programda bir kez daha altını çizmeniz gerektiğine inanıyorum. Evet, buradan çıkan sonuç şu ki uzun ince bir yoldayız. <gülüyor> Gidiyoruz gündüz gece. Bilmiyoruz ne haldeyim. Gidiyoruz gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyoruz gündüz gece uykuda dahi yürüyorum. kalmaya sebep arıyorum gidenleri hep görüyorum gidiyorum gündüz gece 49 yıl bu yollarda ovada dağda çöllerde düşmüşüm gurbetellerde gidiyorum gündüz gece şaşar veysel İş bu hale ve Bahri de şaşar tabii ki, <gülüyor> Ümit de şaşar, da şaşar. <gülüyor> ya ağlayan, ya güle yetişmek için menzile gidiyoruz gündüz gece. Tabii o yolda karanpi de elden ele vermiyorum unutmuyorum Bahri abi. Evet. Şimdi <gülüyor> gidiyoruz gündüz gece deyince aslında tabii bazen umut ışıkları bazen işte umutsuzluklar, bazen olumlu bir takım gelişmeler, bazen e, yani bu hiçbir şey olmayacakmış gibi e, görünen yol e, tabii bizi e, farklı duygulara ve farklı düşüncelere götürüyor. Şimdi. 2019 Mayısında biliyorsunuz bir yargı reformu strateji ve demokratik siyasallık diye bir belge daha doğrusu yargı reformu strateji belgesi diye bir belge yayınlandı. Bu yargı reformu strateji ve demokratik siyasallık bir yorumun başlığıydı. Ona atlayayım. 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılan bu belge Yüksek mahkemeler, Türkiye Boralar Birliği, Hukuk Fakülteleri, Hakim, Savcı ve Avukatlar, Sivil Toplum Örgütleri ve ilgili diğer paydaşların katılım ve katkılarıyla hazırlanmıştır deniyordu ve Avrupa Birliği normları ve uluslararası belgeler ile uyumluğu da gözeten belgenin reform politikaları dokuz. Temel amaç 63 hedef ve 256 adet faaliyet olarak e, yazılmıştı bu e, yargı reformu strateji belgesi içinde 30 Mayıs 2019'da. Şimdi 2019'dan biri bu 9 temel amaçla ilgili çok önemli bir takım hakikaten başlıklar vardı ve bu başlıkları da e, dikkate aldığımızda Hedef Avrupa Birliği ve bu hedefler içerisinde yani birinci amaç gibi görünen hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi. Şimdi bu hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile eşit paralel durumda olan Avrupa Konseyi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetimini yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da birlikte düşünmemiz gerekiyor. Birinci amaç bu belgede hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi olarak öngörülmüştü ve bunun içinde de tabii temel hak ve özgürlüklerden birisi de ifade özgürlüğüydü ve özgürlük ve güvenlik hakkıydı. Bunları ihlal eden her türlü uygulamanın kaldırılmasına ilişkin insan hakları eylem planının hazırlanması da taahhüt ediliyordu. Belgedeki mesela önemli amaçlardan biri yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığına ilişkindi. Bu hukuk devletinin temel unsurlarından birini oluşturuyordu ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi önemliydi. Şimdi... Bu 2019'daki bu belgenin açıklanmasından sonra gördüğümüz ve yaşadığımız şeyler aslında e, hiç bu belgede taahhüt edilen şeylere uymuyor. Mesela bir mahkemenin hakimi vereceği karara göre değişiyor. Veyahut da e, iktidarın e, uygun görmediği bir karar veren hakimler yerleri değiştiriliyor. İşte bakımdan teminatları e, hiç yokmuş gibi e, başka yerlere atanıyor. Ceza hakimleri hukuk hakimliğine, işte, sulh hukuk hakimliğine atanıyor. E, işte, diyelim ki aile hakimliğine atanıyor. Bunlar e, maalesef e, 2019 yılından beri e, yürüdüğümüz uzun ince yolda siyasi iktidarın taahhüt ettiği ee, bir takım e, hukuk güvenliğini sağlayacak e, yolu e, yürüyemediğimizi gösteriyor. Bu, bu Onun için de böyle sürekli hukuk güvenliği efendim e, adalet vicdan bunları böyle konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bunlar hakikaten hayata geçmiş olsa bunları bu kadar çok konuşmayacağız veya biz konuştuğumuzda kimse dinlemeyecek. Yani, yani ben, ben öyle öyle düşünüyorum. Ben Doğru... şi, yani söyle, söylediğiniz şeyden katılırım tabii ki. Aslında bizim e, var olan bugünkü programın biraz daha belki nedenlerini biraz daha ileride program ilerleyen yani 5-10 dakikası konuşuruz ama e, avukatların şeyini e, durumunu bir yarımada gibi düşünebiliriz. Yani biz şöyle düşün Edip Cansever okuduk. Ömer Hayyan e, arada Aşık Veysel ama ondan sonra insan hakları eylem planına geçti. İşte tam da avukatlar bu. Yarımada gibi. Yani e, bir tarafı ne olursa olsun kara parçasıyla yani o pozitif e, hukukla bağlı bir şekilde sürekli ondan vazgeçmeyerek e, konuşuyor, mücadele ediyor ama geri kalan üç tarafı da tamamen derya, deniz. E, bilin ki ne hayaller, ne zorluklar e, ve aktarılmayan o kadar çok şey var tabii ki. E, çünkü bu kara bağıyla Bağlı olduğunuz alan bir anlamda Yılların mücadelesiyle Getirilmiş de kazanımları içeriyor Yani işte Şu kadar süreden fazla gözaltında tutan, Tutulamazsınız Masumiyet kadimeleri Temel hak özgürlükler Adil yargılanma hakları Bunların hiçbiri tabii ki bir gün gözümü açtığımızda Kazandığımız haklar değildi Yıllarca siyaset Toplumsal mücadelelerle beraber Elde edilen haklar işte Bu kara parçasında Tam da avukatlar kendi müvekkilleri için bunu her seferinde daha da sıkıya bağlanarak kopmamaya çalışıyor. Belki işte bizi kara parçasından koparmaya çalıştıkları uzunca bir dönemi yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Tabii ki sizlerle hani sizin meslekteki tecrübelerinizi düşününce, bundan şikayet ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü siz sıkı yönetimler diğer alanları gördünüz. Ee, ama gerçekten de o kara parçasından koparılmaya çalışıldığımız bir dönem biz ne denizden kopmak istiyoruz ve kara parçasından çünkü o müvekillerimiz için yer yer kendimiz için de hak öznesi olarak bazen mücadele ettiğimiz bir yalan ee, o, ben burada tabii ki e, biraz e, şeye e, bağlayıp size topu atmak isterim e, tabii öyle deyince hep böyle Cemal Süreyya'nın yarımada şiiri gelir aklıma e, tabii Cemal Süreyya'nın memleketim olması da Biraz öyle pozitif bir ayrımcılık yapmama neden olmuş olabilir. Her ne kadar enişte kurtulamıyoruz yine memdeketli ifadesinden ama böyle e, bir şey var ne ki gönlümde. Ve onun e, yarımada şiirinde hem hani, umutla umutsuzluğun sizin tam bu söylediğiniz e, gibi. Çünkü e, adalet nöbetleri, e, ondan sonra adliyelerdeki e, geçirdiğiniz mesailer, e, adaletsizlikler karşısında ısrarla ee, hukuku savunmaya çalışmanız temel hak özgürlükleri hatırlatmaya çalışmanız aslında umut ve umutsuzluğun iç içe geçtiği alanları işaret ediyor. Ee, Cemal Süreyya'nın yarımada şiiri de umut ve umutsuzluğu e, biraz böyle iç içe geçiren bir şey gibi en azından benim için. Hani e, Orada e, şehirde şeyler ya biz kırıldık e, daha da kırılırız. Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü hırsız da bilmiyor çaldığını biz yeni bir hayatın acemileriyiz. Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor. Şiirimiz, aşkımız yeniden. Son kötü günleri yaşıyoruz belki. İlk güzel günleri de yaşarız belki. Kekre bir şey var bu havada. Geçmişle gelecek arasında. Acıyla sevinç arasında. Öfkeyle bağış arasında. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Doğudan batıya bütün dünyada. Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer İki ciğer arasında bağlantıklı. Ee, yani gerçekten Atlas Okyanusu'nda Fırat'ın salı e, tabiri kullanılmıştı ya, Cemal Süreyya için. Bu şiir hep onu bana anlatır. Ama bu şiir biraz avukatlığı e, anlatıyor. En azından benim kısa olan e, tecrübem içerisinden bilmiyorum. Ne dersiniz? Zor bir ara pasma olacak sizin için. Ben topu size atıyorum. Diyor ki Haliç kıyısındaki evde dört çocuklu ailenin, Hali yamandı. Geçen gün misafirliğe gittiğimde, gerçi evlerinin önü deniz, deniz değil kirli su. Çocukların yüzüne baktım, ne bet kalmış ne beniz. Çalışıyor her biri bir işte. Ellerine geçen ne, geçen de gidiyor eve ekmeğe. Ne üstte var ne başta küçük bir halıları vardı eskiden dururdu ortasında odanın görmedim bu kere sade o mu giden bir şey uçmuş gitmiş yüzlerinden insanı yaşamaya bağlayan bir şey insanı umutlu eden güzel eden insanı insan eden yine Sabaattin Kudret aksalda evet yani adalet hukuk güvenliği gibi bir takım kavramların peşine düşmemizin sebebi aslında hayatın içinde, ayaklarımızın hayatın içinde olması. Ayaklarımızın hayata basması. Hayata bastığı için bunları bulma ve bunların peşine düşme ihtiyacımız bundan. İsterseniz... E belki... evet. Tam da bu arada e, hani şey gibi, Pası iyi karşıladınız. E, sizden de böyle hani... Topu alarak ben böyle şeye bağ, bağlamaya çalışırım. Belki hem bir şarkı hem şiiri. Biraz da bu hani biraz önce böyle hani memleketinden çok milli noktasına Aslında internasyonel duygusu her zaman yani zenginlikleri tercih ettiğim alandır. Bence bunun da böyle çok güzel örneklerinden bir tanesi. Siz de hatırlayacaksınız. Biz de programlarımızı çaldık. Çinli bir işçi. Doğru söylüyor muyum? yapmak ediyorum bilmiyorum ama Hu Linzi. Yani bu Hu Linzi'nin yazdığımız sıralar 91 yılında bir albüme Hüsnü Arkan tarafından beslenerek yerleştirmiş ve o zaman dinlemiştik ve insanların diline de yakıştı. Yani Çinli bir işçinin 91 tarihli bir albümde ismi bir yalnızlık ezgisi albümü Hüsnü Arkan'a ait. Neredeyse yani o dönem açısından bilmeyen kalmadı ama hatırlayın o e, neydi ilk dizeleri kim götürdü bakışındaki ışığı kim aldı gözlerinden onu e, yani çok güçlü bir cümle Ve yıllarca insanlar da bu mısra'ya ya yani muhakkak Türkiye'de yerli bir şair aittir diye şey yapmış ama Çinli bir işçi hulünzer altında bir işçi aitti ama o kadar duygular ortaklık işte adaletsizlikte ee, ortaklaşmak dediğim e, alan belki oydu. Çünkü onun bir adım sonrası gerçekten de artık sınırları e, aşan, e, aşması gereken bir adalet bölgesine de gidebileceğine inanıyorum. Ama işte oradaki benim için e, can alıcı olan mısaralardan bir tanesi belki oradan da eğer sizin izniniz olursa, tabi Feryal'in de izni olursa oradan da şarkısını belki dinletirip açıklar ve dinleyicilerine e, nasıl bitiyordu? Hey, bak İşçi Turu'yu Umut. 95.0 açık radyoda Hukuk Güvenliği programı 2023'ün ilk programı ve sohbet ediyoruz. Ümit Altaş arkadaşımızla. Eee aynı bağlanabilirse bağlanacak. 2022 ile 2023 arasındaki bağlantıyı kurmakta zorlanıyoruz şu anda onun için. <gülüyor> Problem Bahar abi belki şey olarak e, hani bu programı şeyi benzetebilir miyiz bilmiyorum ama yanlış biraz lütfen şimdi izin zaman Selamsız Bandosu filmi vardı hatırlar mısınız Selamsız Bandosu filminde ısrarla nota ile belirli dismin içerisinde bir e, orkestra kurmaya çalışan e, bir şefimiz vardı e, tabii ki köylüler büyük bir çabayla onu öğrenmeye çalışıyorlar ediyorlar falan ama bir sahne vardır o sahnenin içerisinde e, böyle Tam böyle karşılayacaklar işte e, Cumhurbaşkanı'nın zannedersem geçişi de yanlış hatırlıyor olabilirim. Fakat durmayınca e, tabii ki o bütün emekler falan boşa gidiyordu. Ondan sonra herkes notalık çalmayı bırakıp bir anda böyle e, herkes kafasına göre şey çalıyordu. Enstitülmanı çalıyordu. Şimdi zannedersem avukatlar olarak bizlerin de o kadar büyük bir senelik e, yoğun bir emekten sonra hatırlayacaksınız sizin hep her Hı -hı. ay sonunda Bazen de takılarak bana sorduğun soru şu: Ümit bu ayın gündemi geçen ayın gündeminden daha yoğun değil mi diye şey yaptım. Evet yani evet böyle diye de başlıyorduk. Belki bizim de yani bu programı öyle diyebiliriz anlık olarak notalardan veya şeyin biraz dışına çıkarak biraz şiirden biraz şarkıdan beslenerek biraz kendi iç dünyamıza yani Yarımada'daki o arkadaki denize ilişkin bir program olarak bir serbest atış serbest düşünüş diye tanımlayabiliriz ama sanki e, senede bir kez de böyle bir hakkımız vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence de öyle. Böyle yapmaya da devam edelim e, e, programa. İşte Aynur Hanım gelirse de kaldığımız yerde bizi yakalasın. E, yani e, çünkü... Yine Sabahattin Kudret Aksal diyor ki tutsağız bir yerde uyumak, uyanmak Yaşayıp ölmekle tutsak, Günlerle, aylarla, Atlı karıncasında mevsimlerin, Dumanla uçucu, Karın akıyla, yalımıyla ateşin, Bir noktayla, çizgilerle, sayılarla, sonlarla, sonsuzlukla tutsak, Bir kuşla, bir tüfekle, Kuşta tüfek, tüfekte, kuşla tutsak güzel kurgusuyla gerçeğin gerçeğiyle çirkinin bir kişiyle kişinin biriyle onunla bununla şununla şimdi şu gecenin dibine birikmiş geceden de kara o yoğun pislikte tutsak giysimiz üstümüze ölçülü biçili işte bundan hırlıyor ozan denen kişi evet yani bu son zamanlarda söylediği, konuştuğu, çaldığı ile yargılanan, tutsak edilen, e, programları yasaklanan e, insanları da 2022'de gördüğüm için Sabahattin Kudret, Kudret Aksal'ın bu tutsak şiiri de e, bu program içinde bana esin kaynağı oldu. E, bunu söylemeden sohbet içinde geçemedim doğrusu. E, artık zaten hukuk güvenliğinin e, azından, e, bir anlamda böyle e, şiirle olan bir damarını da buldum. E, Tabi ki abi, bu damar aslında çokça böyle hani hiç şey e, san, zannedilmesin. Sadece hani programda de bir kez konuştuğumuz değil. E, avukatlar e, belki sizler de e, tanık olmuşsunuzdur. Merak ediyorum bari abi, bir taraftan da. Ben belki tabii ki meslektaşıma tanık oldum. Savunmasında şiir okuyan, şiirle çalışı yapan. Baro Başkanı da vardı. Özkan'ın, Özkan, Özkan Yücel'in de buradan ismini analım. Eğer kendisi de bizi dinliyorsa. Özkan Yücel'di, Baro Birliği'nin, yani Barolarla ilgili toplantılarda ve konuşmanın çoğunda şiirle açardı. Zannedersem tabii ki bu savunma mesleği, avukatlık şiirden çok uzak yalan değil. Ee, Şeyde merak ediyorum. Siz hiç böyle hani e, adliyede e, savunmalarda veya mahkemelerde böyle e, alıntılar yaparak e, şiir okulunuz oldu? Ya da mı? E tabii olmuştur. E, var mı öyle? Hani bir tane oradan kısa bir aklınıza göre. Yer, yerine, yerine uyduğunda o, elbette ki olmuştur. E, yani bu e, Nazım'dan da olabilir işte e, efendim e, işte bu 2023 yılı Aşık Veysel günü UNESCO tarafından kabul edilmiş. E, e, Aşık Veysel'den de olur işte e, ruh Sudan da olur e, kullandığım olmuştur. Şimdi isterseniz bu bir de şeye geleyim yani Cumhurbaşkanımızdan da. Ee, bir şeyler söylemek istiyorum ee, adli, geçtiğimiz işte bu yani son adli yılın açılışındaki yaptığı konuşmada e, bu adalet ve hukuk güvenliği ihtiyaçlarımızın temelini oluşturan e, yargı reformu strateji belgesiyle ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki reformlarımızın en önemli unsurlarını insan hak ve hürriyetleri Kadın hakları, çocuk hakları, adalet sistemimizin geliştirilmesi oluşturulmaktadır. Türkiye Anayasasında yasasında belirtildiği şekilde demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızda hadat edilen devletimizin diğer vasıflarının ortak paydası mahiyetindeki hukuk devleti ifadesi, tarihi kökenleri de olan çok önemli bir vurgudur. İnsanlık tarihindeki mücadelelerin merkezinde hep bu arayış yer alır. Ya yani bu bu yani çok önemli bir şey hakikaten Cumhurbaşkanının bu saptaması. Biz de diyor geride bıraktığımız 20 yılda ülkemizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek için önemli reformları imza attık. Reformlarımızın en önemli unsurlarını insan hak ve hürriyetleri, kadın hakları, çocuk hakları, adalet sistemimizin geliştirilmesi gibi başlıklar oluşturmuştur. Esasen ülkemizdeki anayasaların neredeyse tamamının olağanüstü dönemlerin ürünü olması eskiden beri dile getirdiğimiz bir sıkıntımızdır. Muhteşem bu saptama. Halihazırdaki anayasamız 1980 darbesinin ardından hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar 1982 anayasasında hem bizden önceki hükümetler hem biz çok sayıda köklü değişiklikler yapsak da sonuçta elimizdeki malzemenin darbe dönemi ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Bunun için hükümetlerimiz döneminde çeşitli defalar siyasi partilere yeni anayasa hazırlama çağrısı yaptık. Kimi zaman bu doğrultuda meclis bünyesinde zayıf da olsa bazı adımlar atılmıştır. Meclisteki bu çabamızdan diğer siyasi partilerle uzlaşma sağlayamadığımız için sonuç alamadık. Buna rağmen gayretlerimize sürdürdük. Şimdi bu gayretlerin içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın acaba İstanbul Sözleşmesi dediğimiz kadın hakları, kadınlara yönelik cinayetlerin önlenmesi, onların korunmasına yönelik Sözleşmeden de dönmek var mıydı? Bu yani Cumhurbaşkanı'nın bir idari tasarrufuyla yani yürütme tasarrufuyla meclislerden geçerek e, yani anayasanın 90. maddesiyle de güvencelenmiş bir hakkın e, e, uygulamadan kaldırılması şeklinde e, bir süreci yaşadık. E, oysa bu bu adli yıl açılışındaki bu ihtiyaç bu açıklamalar bu hedef 2019 yılındaki yargı reformu strateji belgesinin başlıkları yani bu ve hedefleri dikkate alındığında hakikaten bu süreci anlamak mümkün değil Cumhurbaşkanının bu niyetinden şüphe etmek doğrusu istemiyorum ama yani yaşadığımız şeyler Böyle değil. Onun için bizde sürekli hukuk güvenliği programı, sürekli adalet nöbetleri, sürekli işte yargı içerisindeki yanlışları, haksızlıkları, daha evvelki işlattları uymayan anayasaya uymayan ulusal üstü insan haklarına uymayan, uygulamalarına uymayan, iştahatlarına uymayan uygulamaları hep böyle dili getirip konuşuyoruz burada. Ondan sonra da tabii e, bazen kendimizi şiire bazen kendimizi şarkılara vuruyoruz. Bugünkü programda birazcık böyle. Hem <gülüyor> dertleşiyoruz hem de işte bu e, söylenenleri, e, yapılanları e, taahhüt edilenleri e, anlamaya veya bunlarla e, hayatı yaşadıklarımızı karşılaştırmaya çalışıyoruz. E, tabii ki şeyi de ekleyelim bazen de muhabbetten dem alıp hasfalımızı da e, geliştiriyoruz. E, bir araya gelişlerimiz olmadan zaten herhalde e, burada bu kadar e, bir alanda umutla çevirmek çok mümkün değil. İşte onun için o karanfillerin elden ele uzanmasıyla <gülüyor> beslenen bir umut gibi düşünüyorum. Bunu da bu arada hemen şeyi de yapayım, e, kendisini de buradan selam olsun. E, bir özgürlükçü hukukçular denediler. Bir, bir toplantıda baya baya bir e, divanda avukatın e, çıkıp bütün arkadaşlarına karanfil elden dediğini duymuştum var. Onun için de umudumu hala besliyorum. Fakat bu adalet, hukuk güvenliği ve benzeri şey dendiğinde Türkiye'de özellikle hani amasız adaletsizlikle mücadele, e, ondan sonra... Adalet, eşitlik gibi kavramlar dendiğinde hep aklıma şey geliyor. Bilmiyorum tabii ki aynı düşüncede miyiz ama Özdemir Asaf'ın çizik başlatı şiiriydi herhalde. Hani orada diyordu ya geleceğim dedin, bekle dedin ve gittin. Ben beklemedim o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Yani ne yazık ki... Kimsenin ölmemesi noktasında bazen konuşulan adalet kavramları, hukuk adliye mesaileri aslında kendi içerisinde çokça e, e, şeyin ölümüne sebep oluyor. Tabii buradaki o ölümden etkilenen gerçek bir insan olmasa bile o yaratılan adaletsizlik alanı ne yazık ki e, her ne kadar amasız olarak e, ona karşı duramayan insanlarla besleniyor olsa da yani öbür ee, hiç bakmadan, ayırt etmeden e, insanları mağdur edebiliyor. Herkesin e, adalete ihtiyacı var. Herkesin amasız e, bir şekilde adaletsizlikle mücadeleyle o adalete ulaşabileceği bilincine de ihtiyacı var hepimiz e, diye düşünüyorum. Onun için de böyle hani aslında beslendiğimiz, umut aldığımız e, kaynaklar yoksa Anayasa Mahkemesi tanımayan bir hakimin Adalet Bakan Yardımcısı olması ya da bir günde ataması yapılan kişinin ikinci günde Anayasa Mahkemesi üyesi olması daha biz bunu anlatırken ikinci üyenin aynı şekilde tekrar Anayasa Mahkemesi üyesi olması daha ortada bir yargılama ve benzeri şey yok yani iki ay kala üç ay kala bir partinin hesaplarına tedbir konularak bir e, damarın kesilmeye çalışılması sadece sahnede yıllar önce bir söz söylediğinden dolayı e, tekrar gündeme getirilip o kişinin tutuklanması e, Urfa'da bir ailenin sadece e, yani hastaneye giderken öldürülen e, yakınlarını e, öldüren kişilerin e, etkin bir soruşturmaya tabi tutulmasını istiyorum diye e, yıllarca e, nöbet tutması e, tabi Hani bunları olduğunda e, tabii ki umuda ihtiyacımız var. E, Umut da e, beslendiği kaynak aynı yarım adadaki, koskoca arkadaki birimiz. E, ama e, yani artık o kavrama ulaşma ihtiyacımız da var değil. Ben çok fazla sen de var abi. Evet, şimdi e, biz yine e, hukuk güvenliği programında sevgili Haluk İnanızcı ile konuşmuştuk. Yani dike, tems, Bunlar nereden geliyor diye ee, hakikaten eski Yunan'da e, dike veya dik e, birçok anlamlara geliyor ama simgelediği başlıca soyut kavram hak, doğruluk, adalet. Dike sözcüğü o, o adaletin uygulandığı mahkeme içinde kullanılıyormuş mahkemede bunlar halûn e, aktarımları zaten mahkemede verilen hüküm içinde diken e, veya da Didomai teyimleri de kullanılıyor. Veya işte mahkemenin verdiği ceza anlamına da kullanılıyor. Şimdi orada eski Yunan'da birçok tanrılar var. Bunlar işte Zeus'tan başla, işte Atenalar, Hermesler, Poseidonlar, efendim birçok tanrı var. Şimdi bu tanrıların hepsi insanlar gibi ya. Şu insanlar gibi hata yapıyor. İnsanlar gibi iktidarlarını korumak için uğraşıyor. İnsanlar gibi işte bir aşık oluyor, evleniyor, ayrılıyor, kavga ediyorlar falan. Fakat bunların hepsi bir şekil bir tek şeye uyuyor. Yasalara uyuyor. Hukuka uyuyor. Onları sınırlayan en önemli şey bu. O bakımdan yani Eski Yunan'da bile, mitolojik dönemde bile hukukun ve adaletin ve yasaların her şeyin önüne geçtiği bir sistem görüyoruz ki bu da e, insanların o dönemde de olduğu gibi e, en önemli ihtiyaçlarından birinin e, adalet olduğu e, gerçeğini ortaya koyuyor. Kanunlara saygı göstermek e, gerektiğini söylüyor, e, gösteriyor. Tabii kanunlara saygı göstermek öncelikle devletin görevi. Yani kanun devletinde bile e, devlet, yönetenler yani yasama, yürütme, yargı hepsi e, kanunlara uyacak. Ama biz artık az gittik, uz gittik, dere tepe düz gitmedik veya gittik. Yani bir gelişme olması lazım. O da yasa devletinden daha çok hukuk devleti. Şimdi bütün iktidarların bütün erklerin, devletin bütün erklerinin yasama dahil yürütme dahil ve hatta yargı dahil bu adaletin temelini sağlayan hukuk kurallarına, evrensel hukuk kurallarına uyması gerekiyor. Şimdi bunların için söylüyoruz? Yani 2022'de hep böyle hukuk güvenliğiyle ilgili olumlu ya da olumsuz şeyleri konuştuk, sohbet ettik. 2023'te acaba yılın sonunda e, biz e, bugünkü yaptığımız sohbeti hatırlayıp bak yani oldukça olumlu gelişmeler var mı diye soracağız. Umarım olumlu gelişmeler olur. Benim hayata mütedair hiç umudum hakikaten bitmiyor. O bakımdan ee, yani 2023'ün sonunda bu programı hatırlayıp iyi şeyler düşüneceğiz diye düşünüyorum ve yine diyor ki kimse bilmiyor öldüğünü bilmeyecek de kargaşasında sürüyor ayrık otlarının bir ozan bekleniyor gelsin kaldırsın bu ölü yani hukukla ilgili Adaletle ilgili benim tarifimde bir ölü yatıyor. Bir bir şey olsun ve bu ölü ortadan kalksın. Çünkü bu ölü kalkarsa adalet hayata geçerse bu yurttaşlar içinde, devletin bütün organları içinde yürütmesi içinde, yargısı içinde, yasaması içinde Mutluluk getirecek. 2023 bence bu hukuk ve adalet ölüsünün ortadan kalkma yılı olsun diye düşünüyorum. Abi katılıyorum. Yani e, yani şey, tabii ben daha biraz daha olumsuz tarafından uykuyorum. E, ama dileklerde katılıyorum. Olsun hiç engel olma. E, tam tersi e, olması için elimizden gelen tabii ki şeyini vereceğiz ama iki hafta sonraki e, programımız var tabii ki. Ayın gün yine şeyi... Ee, muhasebesi ve çıkacak. Umarım o duyguyu şimdiden yavaş yavaş besleyecek bir iki tane şey yakalayabiliriz. Şimdilik gözükmüyor ee, ama ne olursa olsun şunu biliyorum ki adaletsizliğin olduğu her yerde muhakkak karşısında da bir mücadele olacak. Evet adaletsizliğin olduğu yerde biz hep adalet aramaya devam edeceğiz. Yo yorucu yani. <gülüyor> yorucu bir şekilde devam edecek. Belli gibi gözüküyor. Buradayız. buradayız. Programa devam Evet. Evet. Şimdi e, evet sen sen bir şey söyleyecektin. <gülüyor> ben ben gene böyle hemen e, sanki programın asıl sahibiymiş gibi hemen. Abi tabii sana söz, söz söz, söz büyün. <gülüyor> yani önüne geçiyorum onun için benim bağıştan. Şöyle. Abi evet. aynı şeydi ee, yani tabii ki programın sahibisin abi. Sözde büyün. Ee, yani. Direkt olarak 2023 e hoş geldin diyelim. E, Tabi bu adaletsizlik kavramı, adayetsizliğin yansımalarını, adayetsizliğin e, bütün diğer başlıklarını e, konuşmaya e, devam edeceğiz. Umarım e, az mesai harcayacağımız bir dönem olur, e, Ve artık biz de hukuk güvenliği programının ismini değiştirerek belki başka bir formatta, başka bir... Programı en azından değiştiririz. Belki bolca şiir okuruz ya da dinleyicilerimiz der ki aman aman kalsın bu son olsun. Biz sizden şiir değil artık yine adliye koridorlarındaki haberleri istiyoruz diyecekler. Ben iki gün önce Bakırköy, İstanbul Bakırköy, Kadın Cidraevine gittim ve oradaki gezi davası Hükümlü diyelim, e, tabii ki e, hükümlü ama kesinleşmiş bir hüküm değil, e, mahkumiyetlerine karar vermiş insanlar diyelim. Ve bir de tabii e, Türk Tabikler Birliği Başkanı tutuklu e, onlarla görüştüm. Onların da bütün bu kararlara, bütün bu e, yaşadıklarına ve yaşananlara karşın... E, Adalet ve hukukla ilgili umutları bitmemiş. Halen daha umutlular, halen daha e, güzel günler göreceğiz umudundalar. Onların da belki selamlarını buradan iletmekte e, fayda var e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Evet. Ee, herhalde Bahri abi programımızın sonuna geliyor. Biz de açık radyo dinleyiciler adına ben de ödüyorum. bizden de onları selamlar. Ee, ama sanki umut, adalet demişken belki artık gün olur e, deniz demenin de belki zamanı gelmiştir. Evet adalet. gün olur alır başımızı gideriz.